Allah, dilediğine yardım eder. O, mutlak güç sahibidir, çok merhametlidir. Allah, onlara zafer konusunda bir vaatte bulunmuştur. Allah, vaadinden dönmez, fakat insanların çoğu bilmezler. Onlar, dünya hayatının ancak dış yönünü bilirler. Ahiret konusunda ise tamamen gaflettedirler. Onlar,